Kıymetli hocam istikamet üzerinde olabilmek için zannedersem diğer önemli bir kavram da e, takva. Yani kişinin sorumluluklarının bilincinde olması. E, bu konu da çok önemli. Siz bu o takva kavramı da yine hafıza fotoğrafları ile çok güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> Sizden dinleyelim hocam. bunu hocam. Evet şema olarak dörtlü vagon kuruyoruz. Dört <gülüyor> tane vagonu olan bir e, efendim tren düşünüyoruz. Çünkü takvanın dört tane birbiriyle bağlantılı birbirinsiz olmayan dört boyutu var. Dört anlamı özel ve dört boyutu var. İlki ki e, efendim sorumluluk ilki Allah'ın emirlerine uyma yasaklarından sakınma boyutu hı hı. efendim e, ikincisi kısaca geçeyim ikincisi dar, e, davranışlarımızı tutarlı hale getirmek ve davranış değişimi boyutu. Üçüncüsü Allah sevgi merkezi korku diyoruz. Yani Allah'ı sevdiğimiz için ondan çekinir ve korkarız. Korktuğumuz için sevmeyiz. Sevdiğimiz için korkarız. Çekiniriz. Aslında hep sevgi merkeze koymak evet. lazım. Maalesef biraz bizim eğitim anlayışımızda da değil mi korkutmaya dayalı bir şey var. Ama Cenabı Hak zaten hani hep o rahmetini, merhametini, sevgisini, şefkatini o kadar çok söylüyor ki Aynen. korkuyu galiba biraz ikinci plana koymak, değil mi? Aynen, ya da sevgiden evet. kaynaklanan bir saygı sevgiden, olarak evet, ifade evet, etmek. Evet. Onu bir anahtar kelimeyle ifade edeceğiz biraz sonra. Dördüncüsü de e, kıymetli hocam e, ki bu çok önemli bir boyut, e, sorumluluk bilinci. Davranışlarımızı da değiştiren boyut bu. Dört boyutlu bir e, özelliğe sahip takva. Hüdenli'nin muttakini ayeti kerimesiyle zihnimize yine kodluyoruz. Kod e, takva sahiplere ancak. Zarlikel kitapları arayıp fihüd el o kitap ki kendisinde şüphe yoktur, sadece takva sahiplerine rehberlik yapabilir. Düşünsenize bir insan Allah'ın emirlerine uyuup yasaklarından sakındığı sürece, yine bir insan sorumluluk bilinciyle Allah'a karşı ve insanlara karşı davrandığı sürece. Ve davranışlarına buna göre tanzim ettiği sürece ve en önemlisi Rabbini sevdiği için ondan çekinip korktuğu sürece, sevgi merkezli korku diyoruz, takva sahibi olup Kur'an ona yol gösterebilir diyoruz. O zaman hidayet rehberi olarak Kur'an ona rehberlik edecek. Rehberlik edebilir. Kur'an onun muhatabı olabilir ciddi anlamda. Evet hafıza fotoğraflarını Bakalım, isterseniz evet geçelim. Hocam. Evet e, ilk hafıza fotoğrafımız kıymetli hocam ki en önemli hafıza fotoğraflarından biri, biridir. Sütemen çocuk. <gülüyor> Çok akılda kalıcı olduğu için ifade edeceğim. Takva dinin dinin sınırları olan emir ve yasaklar zincirini samimiyet ve ibadetle koruyarak süt hemen çocuğun anne kucağında bulduğu huzur bulmaktır. Takvanın şekli yönü vardır dinin emirlerini korumak, manevi yönü vardır o da iyi niyet ve ihlastır. Sözünden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Sütemen çocuğun annesinin kucağında bulduğu huzur ve güveni hafızanızda canlandırınız. Bu çocuk öyle şanslı bir çocuktur ki annesinin sütüyle bedeni şevkatiyle kalbi büyüyüp İnsanın kalbi de süt hemen çocuğun anne kucağında bulduğu huzuru dinin emir ve yasaklarını koruyarak hisseder. Bu da takvayla oluyor. Hmm. Takva sahibi bir kalp öylesine büyük bir huzur hisseder ki Rabbinin sevgisini kaybetme korkusuyla Rabbine ve onun emirlerine daha büyük bir samimiyetle bağlanır. Vahşi hayvan çok önemli bir hafıza fotoğrafı hocam. Çok en önemli kodlamalardan bir tanesi. Hatta söz de Hayati Ökelekli hocamızın sözüdür. Takva kavramı ile ifade edilen korku gerçekte vahşi bir hayvan görünce hissettiğimiz korku veya zalim bir idareciden hissettiğimiz korku değildir diyor. Hmm. Çünkü biz vahşi bir hayvanı görünce ay gitsin bu korkuyorum deriz. Ya da zalim bir idareci bir tehlike geldiği olarak zaman, tehlike değil olarak değil değil görürüz. Hı -hı. Zalim bir idareci ay gitsin başımızdan da böyle adaletli bir insan gelsin diye düşünürüz. Ama gerçekte Allah'ın varlığıyla mutlu oluruz. Bir göz açıklamalık sürede bile Allah'ın varlığından duyduğumuz mutluluğa, huzura, biz takva diyoruz. O zaman biz sevdiğimiz biricik sevgilimiz olan Rabbimizi bir göz açıp kapamalık sürede bile kaybetmekten kaynaklanan bir korku yaşıyoruz. Buna gerçekte hocam aşk nedir? İnsan aşık olduğu varlığı kaybetmekten korkar. Dolayısıyla evet e, onun hafıza fotoğrafı da şudur. Bedeninden ve kükreşinden şiddet ve korku saçan vahşi bir hayvanın fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Bu öyle bir hayvandır ki saldırması için hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Verdiği sıkıntıdan ve zulümden yine şiddet ve korku saçan zalim bir idarecinin fotoğrafını da hafızanızda canlandırınız. İşte Allah'ın emir ve yasaklarına uyamadığımız ve onları koruyamadığımız için duyduğumuz korku olan takva çok farklıdır. Çünkü bizler Allah'ın varlığıyla gerçek mutluluğu yakalarız. Onun yokluğu bize büyük bir acı verir. Üçüncü hafıza fotoğrafı hocam tükenmez hazine. Onunla da bitireyim. Takva kulun kalbinin bir an olsun. Bir göz açıp kapamalık sürede dahi olsun Allah-u Teala'dan ayrılmamasıdır. Hocam peygamber evet. efendimizin de bu anlamda bir duası var hani evet. beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Bırakma. Demek ki de Allah'tan ayrı kaldığımız zaman o zaman nefsimizle mi baş başa kalıyoruz Aynen, bu anlamda evet. çok önemli değil Ve mi? Allah'ın emirlerine uymayıp yasaklarından sakınmadığımız zaman da kalbimiz o sevgiyi hissedemediği için efendim bir göz açıp kapamalık bir sürede de başka bir sevgide olacağı için Allah'a yönelip diyoruz ki bir göz açıp kapamalık sürede bile beni senden Ayrı Ayı, koyma, evet. ayrı düşürmeye yarabbim. Amin, i̇şte buna Allah da diyelim. takva diyoruz. Takva diyor. Çok güzel.